Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Keyifler sponsorluğunda Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sana severler Siz günaydın dediniz mi? Bir Yok daha yemedik ya i̇lk kez, ha, ilk, kez ilk, i̇lk kez günaydın <gülüyor> <Selim> <gülüyor> Günaydın, günaydın sevgili dinleyiciler Günaydın sevgili dinleyiciler günaydın Keşke arada bir günaydın deseydiniz Ama Acik sensiz hani. valla boğazımızdan geçmedi ben, Ağzımızdan çıkmadı Ben tanıştırmadım ki hani sanki şey gibi oldu ben tanıştırmışım da ben gelmemem. Şey. yani öyle dedi. Hani ortak tanıdığınız benmişim gibi. Yok canım, ortak tanıdığımız sensin zaten. Sen bizim dinleyicilerimizle aramızdaki bağsın. Bir uh, Bridge Together miyim ben? Ee, bir nevi Bridge Together'sın tabii ki yani bizi dinleyicilerimize bağlayan şey neymişti? Ege'ymişti. Bence sizi dinleyicilerinize bağlayan şey kalbinizde o hiç sönmeyen ışık. Ya bu çocuk Bence var ya. Bence bizi dinleyicilerimize bağlayan şey senin de benmişti. <Gülüyor> Vallahi senli sizli bizli konuşurken vallahi nerelere geldik biz. Geçen günkü hadiseyi unutmadık. Seni böyle bir mağdur durumda bıraktık. Sen bir kez daha günaydın yani günaydın dedin. Hayır günaydın meselesi vardı. Ha, Ona, olay zaten oradan çıktı bir kez daha günaydın dedim ben. Neye bağırıyorsun? Sen ne bir kez, ne bir daha, kez ilk daha ilk kez günaydın, günaydın, günaydın diyorsun diyor. Şey mi fay, Günaydın esprisi mi? Günaydın esprisi. Tarihe düşürsün. Ee, Not biliyorsun, Eski radyocu ve anılar biriktirmekte uzman. Evet. Ee, bunu da bir anı olarak. Yarın öbür gün bir sorarlarsa sana böyle bir televizyon programına çıkarsın. Radyoculukla ilgili bir anınız diye. Siz de bu anınızı anlatırsınız. Yok bir daha hiç artık anı falan anlatmıyorum. Ama sen yani devam edeceksin. Sizin suçunuz yok. Benim anılarım çok sıkıcı. Bir... Yani ben çünkü anı olur olmaz bir şeyi anı haline getirir getirmez size anlatıyordum. Şimdi artık birkaç anı biriktireceğim en iyisini anlatayım. Ya, Sen tabii. hikayeyle anı arasındaki farkı çok galiba şey yapamadın Ege. Ondan bu isyanın yok yok anı ile yaşanmışlık arasındaki anı ile yaşanmışlık. O biri mesela yaşanmışlık, birisi anı. Anı. Ben size anı diye yaşanmışlıkların tortusunu anlatıyorum galiba. Evet. Biraz öyle. Evet. Ama zamanla oturur. tortu ağzınıza böyle bir tat geliyor. Evet, evet, evet. Bizim istediğimiz anı böyle kremamsı, ağızda diye kayacak. Yürekten süzmeden çünkü anlatıyorum size. Hata mı yürekten süz. O zaman madem e, doğru zamanda günaydın dediğinde senin istediğin haberlerle başlayalım. Tabii ki keyifler olsun. Müsaade ederseniz Fahir Bey e, spor dünyasıyla başlayalım diyorum. Ha. Başlayalım ha. Hoşuna gidecek bazı haberler. Fahir senin de ben hoşuna gideceğini düşünüyorum. Çünkü benim biraz hoşuma gitti. Valla emelike e, bir sakatlanmış Fenerbahçeli e, dinleyicilerimize geçmiş olsun diyelim. Birkaç hafta sağlarda yokmuş. Ben sporla ilgili en son bunu gördüm. Hakimsiniz. Melike ee, falan dedi ya. Emenike ya. Emenike e, ben de Melike diyorum basketbol takımında herhalde Melike var. Bu adam ne zamandır basketbolla ilgileniyor Emenike. E, Bak görüyorsun Ege birden bir şeye çalışmış olman kaç kişiyiz <gülüyor> önüne geçmeni sağladı. <gülüyor> Gördün mü? Bir soru çok fark ediyor hakikaten. Bir anladım. soruyu orada boş bıraksaydım. Vallahi Melike diye anladım ya. Bu arada Emenike anımı anlatayım. E, dün bilgisayarda öyle bakarken. Anımı yaşanmıştık mı? Şimdi siz karar verin ona o göre ben şey yapacağım. Ama ben ona göre dinleyeceğim. Evet i̇şte bir... bir de yüreğinden süzdün mü süzmedin mi? İnternette kötü bir e... Süzmedim. haberdi. Süzmedim. çok süzmeden anlatıyorum. <gülüyor> tamam. Fenerbahçelere kötü haber diye bir başlık vardı. Bir tıkladım Emelike'nin sakatlığını gördüm. Şimdi bu anı mı yoksa yaşanmışlık mı? Bence yaşanmışlık. Bu yaşanmışlık abi. <gülüyor> Yaşam. O zaman bunu anlatmamam lazım aslında. Yok anlatabilirsin. Yaşanmışlıklar. Yaşanmışlık olarak anlatabilirsin. Bir anımı anlatayım diye şey yani, yapamazsın. Yani bir anıma, evet. Yani anımı tamam, anlat. Tamam. O zaman çünkü ne oluyor? Beklenti beklentiler değişiyor. Değiş anı doğru, doğru evet. Şeye kayıyor. Evet. evet. Şimdi dün Beşiktaş maçı vardı evet. Türkiye kupasında. Adana Demirsporla mı? Ee, Adana Demirsporla. E, maçın e, 21. dakikasında Adana Demir Hakan. başında ilk çeyreğinde. Evet. Veli'ye e, yaptığı hareketten sonra hakem gitti. E, Veli'nin yanına. Tam böyle elini... Kırmızı kartlar şeyde duruyor ya. Arka cepte Siz, duruyor ya. Kırmızı kartlar sağ arka cepte. E, sarı kartlar sol üst cepte. Sol gömlek Ama ikisini de oraya tıkıştırıyor bazısı. Evet bazısı da onu. Sarıları öne, bana. kırmızıları arkaya koyuyor. Oradan rahat eli, eline attığında bulmak için. Ben, ben bunu çok arkaya... görmedim de. Artis bir şekilde çıkarmak gerektiğini düşünüyorlar ya gibi. onun şınavs diye böyle ha, açısı var hani çıkar cebinden bak kırmızı, evet, kırmızı falan diye yani mesela yanlış çıkartabilirsin o kırmızıyı çıkartacakken sarı da düşebilir falan öyle olmayacak böyle laps laps onu zaten net, net olacak mi? ve futbolcu görecek değil mi tek şey o futbolcu kafasına vurur o görsün bir de bazen de hakem sinirleniyor da olabilir ya o net hareketi al bakalım falan filan o, diye böyle kart bir elinde yapıyor yapıyor odun olabilir. gibi oluyor değil mi? Evet ha. evet evet. Diğerde evet, de evet. durdurmak zorunda elini. Ondan sert bir hareket olarak görüyor olabiliriz. Şimdi Veli ye bir hareket yapmış e, Adana Demirsporlu Hakan, hakem gitmiş tam kırmızı kartını çıkarırken Beşiktaş'tan e, Veli hemen koşmuş. Hocam demiş eline kart yapışmış göstereceksiniz demiş kırmızı kartlık bir hareket yapmadı demiş ben demiş biraz şey oldu biraz şey arttı böyle oldu biraz öyle demiş şey yapmayın ha tamam o zaman demiş sarı kart göstermiş ay çok güzel işte bu anı. İşte bu anı. <gülüyor> Vallahi bak işte bu anı. Vallahi anı. Oktay bir futbol anısı anlat desem daha güzel bir anı olamazdı. Başkasının anısını anlatmak da anıya mı giren? Tabii. Hayır. Tabii. Lezzetlenir. Nasıl ki başkasının diyelim. sana verdiği hediyeyi başkasına hediye etmek hediyeyi lezzetlendirir. Aynı şekilde başkasının anısını anlatmak da anı olarak anıya Vallahi lezzet be, kadar. benim çok hoşuma gitti. Vallahi yani yani bu, bu bu Fair hareket. play. What çok fair, play? Gitti. Neredeyse... fair play? This fair play futbolla neredeyse yani futbola ısınacağım neredeyse yani hakikaten e, tebrik ederiz Beşiktaş e, camiasını Camiyasını. başta veli olmak üzere bir de Bilicik'in de şeyidir bu galiba. Çünkü hmm. Bilicik geçen günlerde öyle bir lafı döndü. Evet tabii tabii penaltı penaltı değildi. O öyle bir şey vardı değil mi? Geçen günlerde ya birkaç ay öncesinde. İşte Aslında o da geçen adamken, günlere giriyor Ege. O örnek oldu galiba. Yok bir de şey futbolu öğretmek benim yardımcılarım da futbolu öğretir ama kaybetmek, spor, benim öğreteceğim şeyler bunlar, kaybetmeyi bilmek spor, bugün şey, açıklaması var ama yani. şey diye Öyle kaybetmekten oldu, nefret o... ediyorum diye. Öyle demiş mi? Demiş. Bu <gülüyor> zaman bir çuval inciri berbat etmiş mi? İnsan ama canım nefret. Kaybetmeyi edilir. bilir ama nefret de eder. Eder canım. Yani onu önemli olan. Kabulenmek ayrı. Olgunlukla karşılayabilmektir. Nefret etsin yine. Yani bazen mesela evinde de bamya çıkar. Sen nefret edersin ama yersin yani. Gibi düşün. En güzel cevap oldu. Ne oldu peki Adana Demirspor maçı? Yadana Beşiktaş mağlup olmuş. Mağlup oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda. 2-1. 2-1 yenildi. Ay, ve şu anda grubunda 3. sırada. Ben doğruyu yaptım. İnanıyorum diye bir şey. Ama olsun ya. Valla bak ne güzel. Ne doğru ama hakikaten. Beşiktaş. Bak şimdi Beşiktaş'ın bir galibiyeti daha hiç konuşulacak bir şey değildi ama ne kadar şık. Herkese örnek olacak bir hareketten bahsediyoruz burada. Vallahi. vallahi billahi ya. O zaman sporla Biraz daha spordan devam, devam edelim. Devam yani... edelim. Bu arada Zeynep Hanım da Melike anlamış Fahir. <gülüyor> ne. Oh be. Ee, yalnız Ona değil. Ben <gülüyor> değil. Yani ben hem futboldan hiç anlamıyorum hem ağzım Çamçık o ortaya çıktı yani. Bir ne dediği anlamış. Sen heyecanla verirken Melike, Melike, Melike. E Melike mesela Türkçe bir isim alacak olsa alacağı isim belli oldu. Melike. E, o yüzden zaten Türk vatandaşlığına geçmeyi düşünmüyormuş. Melike Zobu ne oldu acaba? Hiç dizilerde oynamayam. Bana bir Melikeli daha bir artist söyle. <gülüyor> <gülüyor> Melike, Melike Ulu Kartal. O kim Bana niye bakıyorsun? Hayır, Sen arkadaşım. ver de spoiler'i. <gülüyor> ulu diye bir şey ekledin sonuna. <gülüyor> Başına da Ulu ekledim. Başına mı sonuna mı? Hayır, çok inandırıcı olur. bir isim. Hmm, ben bile şu anda var zannediyorum öyle birisi. Ee, spor dünyasından bir şey daha veririm boz kabarmış ee, biliyorsunuz çeşitli sporcuların çeşitli şeyleri, yiyecek içecekleri oluyor bundan destek alıyorum bu bana çok iyi geliyor falan diye ortak bir şey varmış bugüne kadar hiç yani Pele'den Maradona'ya Messi'den Muslera'ya bütün Güney Amerikalıların kullandığı ve Nadia Comandici'ye kadar Herkesin kullandığı bir şey varmış. Muz Murtak, mu? İçecek. Eçme. İçecek. Ha içecek. içecek, içecek diye düşün. Çay mı? Vallahi çay bravo Fahir. <gülüyor> Vallahi ama çay da içilir, ısır. Üstelik yaz zamanında hararet alır. Her derde deva diye Paraguay çayı. Ha Paraguay çayı. Paraguay çayı. Nasıl çayı? Olur. Mesela biz Arap çayını biliyoruz. Kaçak çayı biliyoruz. Efendime söyleyeyim Uzakdoğu çayını biliyoruz. Yeşil çayı biliyoruz. Ada çayını biliyoruz. Onu bilebiliyoruz. Pek çok çaylar biliyoruz Ama Peru çayını ilk kez duyuyoruz Oktay Bey. Peru'yu Peru da ben şey ilk de defa duydum. Ben de senden şimdi Senden duydum. <gülüyor> duydum Paraguay'da ilk defa duydum bu sabah. <gülüyor> duydum. Onu da Oktay'dan duydum. Bak, yani. bak görüyorsun. Demek ki bugün... Hıyarlık tam bendeymiş yani. Peru, Peru çayı kaç tane etken madde <gülüyor> Melik, var? Melike Hanım'a sor. O de, o neydi? Zeynep Hanım'a sor. O Peru'nu duymuş? Uruguay <gülüyor> duymuş çayı. Evet evet ona göre değişecek. Kaç tane etken madde var bu Paraguay çayının? 40. <gülüyor> Güzel tahminler. 196. Bravo. Iyi. Etken madde var. Ama şimdi biz normal çayın içinde kaç tane olduğunu bilmediğimizden 196 çok gelebilir bize 70. de. 70-80'dir. Bak Daha bilmiyoruz vardır. da Oktay ama lütfen... Ama biliyoruz. Neyi biliyoruz? Çayın etken maddesi tein. Teşekkürler Yeke'cim. Çok iyi gidiyorsun. Bu sabah ben Biz sana sonra... Kusursuz gidiyorsun. Şu ana kadar kusursuz. Bakın bilince nasıl emin oluyorsunuz. E, Tabii. Motivasyonu arttırıyormuş aynı zamanda ve uykusuzluk etkilerini gideriyormuş. Böyle cin gibi, cin gibi oluyormuşsun. Dipçik gibi e, maça çıkabiliyorsun. Yorgunluğu gideriyor. İş ortamındaki ne yapıyor? Neyi azaltıyor olabilir? Stresi mi? Stres i̇ş ortamı dediğin saha mı? Sen ne anladın Fahir? Stres dediği <gülüyor> <gülüyor> Vallahi Valla ben de stres anladım. Alman zaman... stresine stres nedir biliyorsunuz? Stresi azaltıyor. Ee, ondan daha sonra zihni açıyor, zayıflamaya da yardımcı oluyor. Kanı temizliyor, kalbi rahatlatıyor. Cinsel bunları, gücü. Cinsel bun... güç evet hocam. Çünkü bundan bahsedildiğinde palavraya dönecek. Yok. Hayır canım. Kesin bunları yapıyorsa cinsel gücü onu da size bırak, sizin hayal gücünüze bırakıyoruz. Dedi. Bir şeyin 1500 özelliğin yanında zayıflatması varsa bence yalan olma ihtimali %50. Cinselliği de e, coşturuyorsa %100 yalan. Zayıflamaya yardımcı oluyor. Yardımcı değil. Sen hızlandırıyor sağa, galiba. Çeyin yanına al sen şimdi böyle bir paketten iki tane bisküvi al. Tamam. Ondan sonra hı, güzel gidiyormuş diye koca paketi. Ya nasıl zayıflıyorsun? Şöyle zayıflarsın. İki paketi çaysız yersen bir ayrı kilo alırsın. İki paketi Çayla paraguay çayıyla bir yersen birazcık daha az azalırsın. kilo alırsın. İki paketi çaysız yenebileceğine inanmıyorum. İşte bak ben de aya çıkıldığına inanmıyorum ama yani hiç bunları konuşmuyorum burada. Yani <gülüyor> Allah Allah ya. Ay, ondan doğru. sonra... Paraguay çayını ama şimdi sen yanlış anlıyorsun. Futbolcular bunu koşu, şeye çıkıyorlar, sahaya çıkıyorlar. Haliyle kilo veriyorlar yani. Oradan belki bir hata ha, olabilir. Doğru. Bir de. Maçtan önce bir bardak çay içti, maça girdi, çıktı. Efendim bir buçuk kilo oynamış. E ne ya? Paraguay çayı zayıflamaya yardımcı oluyor. Heh, sen oturduğun yerden bir şey sen neden demlik ise hiç faydası olmaz. Bu demlikle mi içiliyor Oktay Bey yoksa başka türlü Sallama bir şey var mı? Ya. Sallaması veya başka türlü. Vallahi pipetle içiyorlar ben onu duymuştum. Pipetle içiyorlar. Çünkü Pipe burada Ben de içindim... başlıyor Oktay pipet dedin. Pipet pipet deyim, pipet pipet ped, pipet, pet, pe.. Pipet, pe, pe, pipet pipet pipet pipet Herkesin yaklaşımı başka yerde oluyor anladığımız kadarıyla. <Gülüyor> modern sabahlar. O sabahlar. Modern sabahlar. Radyo Turist sabahlar sabahlar devam ediyor. Buyursunlar efendim. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verileri açıklandı. Ha, o zamandır ee, bekliyorduk. Beklediğimiz yıl sonu açıklamaları gelmeye başladı ufaktan. 2014'te aileler yeni doğan bebelere en çok hangi isimleri verdiler adlı araştırmamızı isterseniz hep birlikte hmm. göz atarak başlayalım. Yeni isimler mi bunlar? Baya yeni isim var. Baya yep, yepis yeni isimlerle sizlerle beraber. Sulu mu? Ha? Sulu mu? Sulu Mesela mu? Nazlı Su. Ha, sulu mu dediğin sulu. sulu canlı ha, Ayşe sulu Su, canlı Nazlı veya canlı o, o, o sezon geçti o sezon geçti Zeynep su mesela. Ee, erkeklerde isterseniz ilk beş hemen açıklayayım beş Buyur. numarada Ömer <gülüyor> dört numarada Ahmet efendim e, klasik cisimlerden <gülüyor> klasiklerden gidiyoruz güzel. üç numarada Mustafa iki numarada Berat ve bir numarada Furkan Yusuf, Yusuf. Yusuf mu? Evet, bir numarada Yusuf. Herhalde listeye yeni giren isim Berat değil mi? bu? Evet. Diğer dört isim zaten her zaman zirvede olan isimler. Evet, kızlarda... Mehmet mi azalmış galiba? Mehmet azalmış, Ali azalmış. Efendime söyleyeyim, bakıyoruz. Bayağı azalmış. Kızlarda ilk beşi açıklıyoruz. 5 Beş Buyurun. numarada Ayşe. Duf duf duf. Çok güzel isim bence. Dört numarada Derin. Derin, o kızlarda fanteziye girilmiş kızlar Derin, Ada... Var mı ada? Bakacağız. Yine derin. Iki, 2014'te de derin. Çok mu konuştuk? Şimdi 9-10 yaşlarına geldi diye biliyorum ben o derinler. Valla 9-10 daha da arttı. Daha da arttı dedim. Daha da yaşlandılar. Ee, bir bunlar... sınıfta benim arkadaşımın kızının ismi derin. Dört Onun tane sınıfında 3 tane derin varmış. Kız, O kız dahil 4 derin işte. Duru da öyle. Duru da var öyle. Ilk Maalesef yok. 3 numarada Ecrin. Ecrin mi? Ecrin. Daha ilk defa duyduk listeye girdiğine göre binlerce Ecrin var Binlerce Ecrin var. İki numarada Elif. Serdar mı? Kızları sayıyorum. <gülüyor> Pardon ben ipucu numara... verdim zannettim. İki numarada Elif. Tamam klasikler. Ve bir numarada herkesin çok sevdiği, gerçekten de dayanamadığı bir kızım olsa adını kesin bu koyardım dediği isim. Mervis Tabii ki... Su Ney? Zeynep. Zeynep, Zeynep su mu demiştim ben Fahir? Suyu at Zeynep kalsın. Doğru Zeynep. Susuz kuru Zeynep <gülüyor> diye geçer. Suyundan koymayınız teşekkürler. Size... Kaç kişi olduğu belli mi? Kaç kişi Zeynep koymuş? Yüz kaç binlerce kişi... diyor. Rakamlarla <gülüyor> ifade edemiyoruz diyorlar. Yüz binler Hangi verini sayayım? Al al diye belgeleri adam. Vallahi şu tuyki. Ve doğum belgeleri onların Şey nesi? olsan Fahir. Neyi? İstatistik kurumunun ee, sözcüsü olsan Aha. çok güzel şey yaparsın ha. Yani... Kotarır araştırmayı mi? yapmayacaksın da o araştırmayı oyunu yani açıklayan kişi. Ben İstiyorum. daha ne yapayım? Tam öyle bir pozisyona ihtiyacı da var. Bir Vallahi değil kurumunun istatistik kurumunun aradığı, sözcüsü. yıllardır aradığı sözcü Buna benmişim. Valla billahi. Mesleğiniz efendim Türkiye İstatistik Kurumu sözcüsü. <gülüyor> Teşekkür Çok ederim. Çok da güzel olur. Güney Amerika'ya gidelim o zaman. Ülkemizden ee, müsaade ederseniz beraber gidelim. Buyurun. Yine bize Peru çayı mı vereceksin? Ne yapacaksın? Sen onu niye Peru'da diye şey yaptın? Ben canım? onu bir silebilir miyim onu da datalardan? Bir ya. dakika Parkılara Peru gideceksin. sil. Bir dakika. Dilit dilit dilit. Paraguay. Nokta. Nokta değil. Noktayı sil. Enter. Girdi tamam. Değiştirdim tamam, şu anda. Kapatıyorum ben de konuyu. Şili'ye gidiyoruz. Şili'de biliyorsunuz. 1001 ee, gece patladı. Dizi. Ne? Bizimiz. 1001 gece. Bimbir gece. Patladı. Ee, Neydi orada? 1001 yapım. Bin bir yapı vardı değil mi? Bin yapı, bin yapı. Bin yapı vardı, bin bir gece vardı. <gülüyor> bin yapı var, bir surat var. Bir de bin bir surat Zatanı diye de vardı. güzel bir şirket var. <gülüyor> Efendim, nasıl yardımcı olalım? Bin bir gece patladı. Niye patladı, nasıl patladı, neden patladı diye e, sormuşlar. Düşünmüş. Çok güzel bir dizi izliyoruz demişler. Medya takip merkezinin başındaki isim e, Manuello Gumucio. Açıklamış, demiş ki e, başarısının sırrı Türkiye'den gelen dizilerin başarısının sırrı şudur: e, Geleneksel romantizm, e, seks yok ama bol romantizm var. Bunun da hastası herkes demiş. Vallahi ben de Yunanistan'da böyle e, orada da bizim dizileri hastalar ya. Ee, şeyle konuşurken niye bu kadar çok sevdiklerini araştırmaya... da benim de araştırmacı kişiliğimi biliyorsun size şimdi anılar anlatıyormuş gibi olacak ama... Ben bunu yaşanmışlık kategorisinde anlatıyorum. Hah, o zaman rahat dinlesin. Dedim ki hanımefendi dedim çok güzel seviyorsunuz da neden bu kadar çok seviyorsunuz herkes niye bu kadar hastası diye. O da şey demişti Yunan dizilerinde böyle şey var yani her şeyi görüyorsunuz işte yatıyorlar kalkıyorlar şey yapıyorlar seks çok fazla ağırlıklı falan diyor. Dedi. Sizin dizilerde öyle seks yok. Sekse mi karşısınız hanımefendi diye sormak istedim ama soramadım. Tabii Biz ki. onları kafamızda yaşatmayı Yani, yani öyle istiyor Hemen insanlar. tanışır tanışmaz bu konuyu mu konuştunuz? Yok beni bir dizi oyuncusuna benzettiler de konu oradan açıldı. Bence şu anda yaşanmışlıktan anıya geçti Anıya geçti şu anda evet. Fahir. Süttece bir manevrayla onu anıya döndü. Pek çok dizide pek çok kere e, rol aldınız Fahir Bey. Bununla ilgili hiç ilginç bir anınız var, var mı? mı? sorusuna verilecek en güzel cevabı. Benzettiler, olacağım. benzettiler. Bayağı bir benzettiler dedi. Hatta Pelin de şey dedi. O dedi zaten oyuncu dedi bir aynı zaman şöyle Allah bir böyle ihtimam <gülüyor> bir şey benden bahsetti bana et mi? verdiler şey yapıyorlardı mangal yapıyorlardı et mi verdiler vallahi pirzola verdiler hadi canım evet. Benden bahsettin mi? 27 Aralık'ta tatbikat sahnesinde gösterim olduğunu. İşte oldu. Egeciğim senin gösterin yoktu. Olsaydı benim Aa. şeyim hazırdı. Esas benim bir arkadaşım Sen de var. Sende kontakları var mı? Hayır <gülüyor> benden bahsettin mi? Senden. Bir arkadaşım daha var onun da evi merkezi, <gülüyor> merkezi sistem diyor. Abi işte ben adaya gittim ya. mi? Adaya gittim de orada hiç ısıtma şeyi olmadı. Tabii yani. Hep elektrikli ısıtıyorlar. Senin kıymetini bilemezler ki oradan. Konu açılmamış Onlar değil. çünkü merkezi ısıtma ne falan hiç bilmiyorlar. Hep kombi mi? Yok hep elektrikli ısıtıcı. <gülüyor> İsim veremiyorum ama hep elektrikli ısıtıcı. 1001 bir, bir Gece'nin hastası olan Şili hemen muhteşem yüzyıl Fatma Gülü Suçune ve Ezel dizilerinin yayın hakları içinde anlaşmayı imzalamış. Şimdi imzalanır. onlar düşünsün. Ha! Yıllarca Vallahi... biz Brezilya dizisi izledik. Evet canım. Biraz da onlar izlesin. En güzel cevabı verdiğine güvenli bir düşünme fırsatı oldu. güzel Acaba öyle şey yapıyorlar mı ya? Şimdi biz bunu görüyoruz. Ama yani. o Brezilya dizilerinde de aman Brezilya diyorum böyle e, Güney Amerika dizilerinde de biliyorsunuz aslında biz burada o kısımlarını seyredemiyorduk da almış başını yürümüş. Bizim tatlı. haberimiz yok aslında. Ya hepsinin bildiği galiba. Yürümüş. Onun için çekilen diziler var. Yok, yok yok, baya baya baya. Marianla baya açıkmış aslında. Yani Marian'ın yine... köle izahı orada ben öyle bir şey olduğuna inanıyorum. Sen Oo. ben sen o kölelikten çıktıktan sonra bir kutlamaları var. Hey hey hey zevk kölesi <gülüyor> izahı. Sezon bittikten sonra mı? Sezon finali var. Esas oktay. Oh. Bir, hi, hi, hi, hi, hi. Samanlıkta. Samanlıkta efendime söyleyeyim Evde musluk bozulmuş Bo, al, nereye, geliyor, e, Aklına gelen avluda Efendime söyleyeyim Karaser'de <gülüyor> <Karosher'de yani. gülüyor> Şimdi tekrar yapacağım ama e, hi, hi. Peki biz mesela şimdi Brezilya dizilerinde biraz küçümseyerek Hem çok seyrediliyordu hem de küçümseniyordu Aslında yani. onlar arkası yarın ya Brezilya dizisi de dememek i̇şte, lazım Arkası yarın ve arasında Anıyla yaşanmışlık arasındaki fark yani? gibi biraz Yani son. şimdi e, Tamam Yunanistan çok izleniyor falan da Yunan gençler şey mi diyorlar buna ya çok güzel abi bu gece muhteşem yüz kaçırmayalım mı diyorlar abi gene Türk dizileri ya ne açtı ben de içeri kaçtım falan diye mi anlatıyor aslında o yayınlandığı saatle ilgili olabilir onu bilmiyoruz ya Vallahi komple bunları yayınlıyorlar Oktay akşam öyle mı yayınlanıyor gündüz mü yayınlanıyor her saati nasıl bizde doktorlar 7.24 aralar ya orada da doktorlar 7.24 doktorlar yani sürekli bunlar oynuyor zaten Kutsi'ye adam şey demiş. Burama bir ağrı giriyor demiş. Yazın Rodos'a gitmiş. Herkes adamı doktor biliyor çünkü. Halbuki adam yasta. Kimse bunun farkında değil. Evet Oktay için çok teşekkür ederim. doktorlar karıştırdı. <gülüyor> deyince, Onların evet. uzmanlık alanları farklı. ay Bir ayrılık haberi vereyim de bari keyfiniz yerine gelsin. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Aa evet ya ben onunla hakikaten bir şey oldum ya. Evet. Beter Böcek adıyla da ülkemizde oynayan e, ve Amerikalı yönetmen Tim Burton'ın parantez içi 56'nın 12 yıllık hayat arkadaşı Helena Bonham Carter parantezi çıkır 8 bu yılın başlarında ayrılmış haberimiz yok. Yani ee, Tim Burton'un filmlerinde başka birisini görebileceğiz mi? Evet görebileceğiz çünkü Tim Burton bildiğin andropoza bağlamış öyle diyor yani en azından Helena'nın. Tim Burton orta yaş krizine girdi. Helena'da sürekli yakınlıyordu falan filan diye. Bunlar 2001 senesinde maymunlar cehennemi yani ülkemizdeki gösterimi adıyla maymunlar cehennemi orijinal ismiyle Maymunlar kesege. <gülüyor> ee, orada tanışıp aşık olmuşlardı. Tabii bu aşkın iki tane de çok tatlı meyvesi olmuştu. Birisi, evet, biri Johnny, Johnny Depp. Depp. <gülüyor> diğeri kimdi? Diğeri, e, diğeri de ondan küçük bir. Galiba Tim Burton'la Johnny Depp de ayrıldı. Hadi ya. Galiba ayrıldı öyle. Helena Bohum şey. sen Carter'a vermişler. Yani Johnny Depp'i Velayet tarafından Velayetin ona vermişler. Geçmiş olsun. Johnny Depp şimdi ya? kimde kalacak hakikaten ya? Johnny Depp mi? Tim Burton mu yoksa Elena Yok, mı yoksa şey Eleanor Bonham Carter'la mı? Yok otelde. Sosyal hizmetler alacakmış Johnny Depp. Aramış işte. Johnny Depp. <gülüyor> Abi çok üzüldüm. Ne olacak şimdi demiş. Yani ben senin filmlerde mi oynayacağım nasıl olacak şimdi demiş. Anlamamış çünkü yani. Anlamaz. boşluğa düşer o da. Benim yüzümden mi demiş. Çünkü insan... Kendini tabii tabii arayışacak. ilk başta onu kendinde arıyor. İşte o inşallah oturalmaya çabuk atlatır Johnny Depp. O zaman biraz da Rock and Roll diyelim. Aa, cim, cim cim cim cim cim mi? Bojeva ile bitiriyoruz bu saati. Ay bir daha yapsana cim cim cim cim. Bo dans sabahlar. Bo sabahlar. Bo sabahlar. İlk defa bir Riyan'la şarkısını sevdim. Şahane ben Drive radyonuzdaydı modern sabahlar devam Sus ediyor. Sus ve sür. Sus ve sürmeye devam Sus et. Sus ve sürmeye devam et. Sur. Evet ee, güzel. Güzel. Bugün Riyan'la özel günü yapalım o zaman Ege. Hı -hı. Doğru, ya doğru, şarkıyla anca o... yaptık. <gülüyor> o yaptık o değil mi? Bitmiş köşenin sonuna geldi. Evet. Selfie çıbığı ee, biliyorsunuz yeni dönemde çok da satılıyor. Her tarafta da satılıyor değil mi? Selfie çıbığı nedir, nedir, nedir? Ne zaman yeni mi çıktı? aman niye haberimiz yok diyenler müjde 88 yıl önce selfie çıbığı çıkmış. Onu kullananlar vardı bu selfie çıkmadan önce. Onlar şimdi sinirleniyordur büyük ihtimalle. Evet. Ee, şey daha önce Arnold... En güzel anlarımızı çıbıksız çektik diyenler vardır. Tabii. Arnold Hogue ve değerli eşi İngiltere'de evlerinin bahçesinde 88 yıl önce kendilerini böyle görüntülemişler. Elinde adamın çubuk var. Zopa mı? Zopa var aslında şeye basıyor. Ağaç dalı değil mi? Yani, budanmış ağaç dalıyla yapmış. Budanmış ağaç dalı değil. Bildiğin güzel zopa ya. Özel şey yaptım. Galiba süpürgenin sapı gibi bir şey. O da olabilir. Hı -hı. Ondan sonra Ne de, yapıyor? O... Onunla fotoğraf maksalar çat çat çat diye Şeyle onun, mi vuruyor? onun şeyini vurarak vurmak suretiyle kendilerini bahçede çekmişler. Arnold Bey ve değerliyişi nur içinde yatsınlar. Onu ekrana yansıtabilir misin? Fahir fotoğrafı. Bakalım isterseniz hep beraber. <gülüyor> Arnold Aa, Bey çok, güzel çok genç şeyden. gözüküyor. Bak burada Arnold Bey 48 yaşında Hadi ama canım. taş çatlası 40, 40 gösteriyor. Bu sopanın 35. uzunluğu ne kadar? O sapanın uzunluğu 3-3,5 metre olabilir. İngiltere'den sevgilerle Arnold. Fotoğraf da İngiltere'de bak. Her evet. şey bu bir tesadüf değil. Ondan sonra da diyorlar ki İsmail Saray sergisi. Vay efendim yeni değil bu. Bu yeni değil. This is not new. <gülüyor> İngiltere deyince biraz da İngilizce <gülüyor> tabii gerekiyor haliyle. <gülüyor> New'u bir an hatırlayamayacaksın new. diye düşündüm. Back This is not gidiyordu da... <gülüyor> Oradan saptı. O bir kalıp. Oktay güzel selfie çekiyor. Ben senin selfini pek görmedim de. Hadi ya. Ben çok çirkin çekiyorum. Bir güne kadar gülüyoruz, alay ediyoruz da ilk defa böyle bir şey aldım. Vallahi hakikaten değil i̇lk mi? İspat aldım. Selfie biraz çalışmak lazım. Öyle ihmale gelecek şey biraz değil aslında. Biraz o kol boyuyla ve e, el hakimiyeti. Kol boyu ne kadar kol boyu galiba. gerekiyor Oktay? Ee, kol boyu 3 3.5 metre olabilir. Teşekkür ederim vallahi. Ben stüdyosun lan tabii Optay Demirci. Yılbaşı ile ilgili elimizde ne kaldı, piyasada ne kaldı, ne bilet, kalmadı? Bilet Ona bilet öyle, kaldı mı? Bilet. E, vallahi yüzde %80'i satılmış ama şöyle sokaklara Satosun. bakacak olursan sanki %20'den fazla Cebim, gibi. Cebimde bir bilet var. Aldınız mı bilet? Aldık. Jelatin verdiler mi sana? Jelatin? Hı hı. O anlaşılmadı. Bu yeni galiba uygulama. Ben bilet aldım, bir çeyrek aldım. Ee, Jelatini koyayım abi dedi. Evet dese. Tamam dedim ben de. <gülüyor> böyle bir torbanın içine koydu. Aa şey ağzı kilitli torba. Buzdolabı poşeti mi? Ağzı kilitli de değil ya. Böyle bir torba işte. <gülüyor> Zaten o yapışıyor ya. Yani. <gülüyor> <Yapıyor, gülüyor> hava çıkınca içinden. Ha, yani güzel o... ama ya işte şey çünkü ben onu PVC kaplatacaktım. Çok önemlidir bilette. Bir Kötü şey olmasın. Şey. Ol. Başına bir şey gelir. Bir Doğru. şey dökülürsün. Sen aldın mı Ege? Ben almadım daha ya. Bir şey diyeceğim. Dükkan için alalım mı ya? Dükkan için niye alıyoruz? Ortaş. Bir kendin için al da. Orta... işte aldık. aldık. Ve o da nereye kadar? <gülüyor> Allah'ın nereye kadar. Hayır. Dükkandan tipbox'dan alındı. Tipbox'a geçen hafta. Biz karışmıyoruz. Ona biz karışmıyoruz efendim. <gülüyor> <gülüyor> İsterseniz yayınlardan yani da o... bunu kontrol edebilirsiniz. <gülüyor> yani. Podcast'tan bir parça gönderiyoruz sana. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tamam, lütfen. Dört kişiye yönelik yayın yapmayınız. <gülüyor> o, o değil de şey Tipbox'tan alınan bilete çıkarsa biz dahil miyiz? Değiliz değil mi? Öyle bir şey yok. Dahil değiliz. Tabii ki dahil değiliz. Da. E, olmaz o zaman almamız lazım. Ha, bir yemek ısmarlarlar mı çocuklar? E, bence ısmarlarlar. Dükkanı satın alırlar belki. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kaç para istiyorsunuz diyor. Niye bizi gönderip kendileri mi şey yapacaklar? Diyor gene tutarlar bence. <gülüyor> bizi sevdikleri <gülüyor> için <şimdi. gülüyor> <gülüyor> Valla işte bir umuttur yaşatan insan ya. <gülüyor> Adresyon açmak falan. Onlar yani zor yapacağımız işler, işler olabilir <gülüyor> falan. Ee, yılbaşında biletlerin %80'i satılmış. Hindi ise kalmamış. <gülüyor> Aa, <gülüyor> bu yılbaşıda mı hindi yiyemeyeceğiz? Kandıra hindisi tükenmiş tamamen biliyorsunuz. Kandıra'nın iki tane şeyi meşhurdur. Bir klarnetçisi, Doğru. iki hindisi. Nereye bağlı Kandıra? Kandıramız Tekirdağ. Edirne maalesef, maalesef. Ya ama Neler? Balkanlar'dan bir şey olması lazım. Bir dakika o tarafta. Bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir dakika. Yazıyor mu ben? Rumeli diyorum ama. Rumeli tarafında ya. Rumeli tarafında ya. Hmm. Yalnız ülkeyi biz bir anda Anadolu evet, ve doğru, Rumeli. Evet, bildiğim doğru değil. Tekirdağ falan değil falan. Değil. O bölge mi? Araya yani, beri, beri tarafı düşünün Kocaeli. Kocaeli. Aa bilmiyorum. Aa vallahi nasıl bilmiyorduk ya? Biliyorduk da unutmuşuz. Bilmiyormuşsun işte. <gülüyor> Biliyormuşum da yanlış biliyormusun? Kaydırdı, kaydırdı canım. Kaydırdı, kaydırdı, kaydırdım, kaydırdım ya. hocam, hakikaten. Vallahi kandura hindisi kalmamış. Kandura hindisini hindisi... bana bir tarifini yapar mısın? Mesela daha böyle döşü iyi olur falan filan diyelim. Ben ilk defa kandıra hindisi diye bir şey duydum. Pekin dediğini biliyorduk. Bak güzelim dibimizdeki kanduranın hindisini bilmiyormuşuz. Vallahi e, kandura hindisinin çok en... özüdüler bir Bildiğimiz hindiler mi? E, bir hindi taklidi yapar mısın? <gülüyor> Çok güzel yapıyorsun. Ama Eki hiç böyle yani, yapmıyordun sen de ya. Nasıl Bir dakika mı? ya yorumunu yapsın ondan sonra. He. Ama ya, bu yalnız. Bence çok güzel. Bu yapıyorum. yorum. Ben işte, <gülüyor> bence bu taklidi ben, ben <gülüyor> en çok. <gülüyor> öyle mi? Ben en çok bu taraf, bu şeyini beğeniyorum. Tak, e sonraki taklitten sonraki yorum mu? Taklitten sonra kendini başarılı taklit yaptığını son derece inanan Aa, adam taklidi. Taklit ve yorum şov diye ben şey yapacağım. Şey vardı ya o hindiler öyle konuşuyorlarmış. Gulu gulu gulu gulu gulu diye gelip ondan sonra da onun bir söylediği bir şey vardı. Hindiliği taklidi yapılırken. <gülüyor> yani hindi var. Değil. Ne diyor o ya? Bir şey diyorlardı ya. Türkçe bir şeyi tekrarlıyormuş gibi. Ne o ya? ya Hiç bilmiyorum. Ben YouTube'dan mı izledin? Sen ya yani böyle sanki böyle konuşuruz. Sana bir arkadaşın YouTube'dan mı izletten? Galiba öyle bir şey vardı ya. Hindilerin böyle bir Türkçe konuşması sanki hani onları çıkartıp... ...gulugulugulu diye bir ses var ya. Tamam. Orada bir sanki Türkçe tekerleme söylüyorlarmış gibicesine anlaşılan bir şey vardı. Ben de onu Ege'den duydum hatırlıyorum. Niyeyse öyle yani ben yazmışım. Biraz zayıldım abi. Senin cevap ayarlan. Ee, eski o esprim yüzden... herhalde. Eski bayağı eski. eski Ama öyle var. bir şey vardı ya. Ben yanlış hatırlıyor olamam. Tamam ben yanlış hatırlıyorum abi. <gülüyor> Hemen şey yapmayayım sizi. Şimdi Kandıra hindisinin önemli e, tarafı onu söyleyelim. Doğası ve havası Kandıra'nın. O Hı -hı. yüzden de ne oluyor? Hindiler doğal ortamda yetişiyor. Kekikte besleniyor. Serbest gezen hindiler. Serbest buna. gezen hindiler. <gülüyor> ve neredeyse serbest yani rızası olan. Yıl başında yiyin diye rızası olan. Ne bu kalabalık? Ne bu kalabalık? Hindilerin öyle bir şeyi vardı. Buldum hatırladım. Ege sen mi söyledin bunu? Ne bu kalabalık? Ben ne bu kalabalık? Söylemedim. İlk defa da duyuyorum. <gülüyor> Ve bana bir anı oldu. Yaşanmışlık değil Bu bir anı. Ege bir şeydi şarkı. Ege sen yaptın. Ne bu, yap, bu kalabalıkla yapsana be. Yapsana ne bu kalabalık, ne bu kalabalık. Ama tamamla yani. Ne bu kalabalık, ne bu kalabalık, ne bu kalabalık. Yok bu yapmıyor. Bence bunu. mükemmel oldu. Bunun ağzı da dönüyor. <gülüyor> Bence ne güzel oldu. İzmir ya. aksanıyla yapıyor bir kere. Kandıra indisi İzmir aksanıyla yapılır mı? Nasıl... Sen yap ayrı o zaman. Ben Bir yapmıyorum. Daha... Ben sen yapıyorsun zannediyorum. Birisi yapıyor demek ki yani. Ama bu İzmir aksanıyla olmuyor. O zaman istersen programımızın son yarım saatini sen o arkadaşlarınla yap. Biz de mutfaktan dinleyelim. Bu Güzel ara... taklit yapan. Şimdi e, biletlerin %80'i satıldı. Kandıra Hindisi maalesef kalmadı. Zeynep Hanım zormuş. Ne yiyeceğiz? Ne yiyeceğiz? Peki ya Ege Bey'in biletlerinin kaçı satıldı diyelim. Valla bravo. Hakikaten Zeynep Hanım'a bravo. Geçen yıl gemi kaçı satıldı? <gülüyor> Vallahi <gülüyor> Vallahi yüzde, yüzde %80 civarında bizde de bir satış gerçekleşti. <gülüyor> i̇şte, Hind hiç kalmadı. Cumartesi dakikalar kala. Hiçbir şey kalmadı. Tabii doğrusu saatler heyecan kala. Durukta. Heyecan dorukta. Heyecan zirve yaptı. Bilet yıl... alsam mı almasam mı ya? Özel gösterimine Özel gösterimine bilet alma zaten sen çıkıyorsun. Ben çıkacağım zaten. Yıl başına alsam bürge almış bir tane. Yeter ne yapacaksın? Değil şansımızı mı? ikiye katladık diye mi gideceksin eve? Aslında matematiksel bir olarak öyle yaptım oldu. Ve şansımızı ikiye katladım. Onu da söyleyelim. 10 milyonda bir ihtimal. 10 milyonda bir. 2 tane bilet alınca 5 milyonda bir. Beş, bayağı düşürüyorsun yani ihtimali. Toplucalı. O yüzden almakta fayda var. 10 milyon bilet alırsan. Büyük ikramiye kazanma. Kesin çıkacak. 10 milyon bilete çıkmama ihtimalini ben düşünemiyorum. Yılbaşında 600 binde birmiş. Normal çekilişlerde. Evet. Bu oran, e, yılbaşında da 10 milyonda bir olarak. O, o zaman 10 milyon bilet alırsak yanlış mı söylüyorum Oktay Bey? Tam Yok. 10 tam, milyon tam bilet alırsan zaten işte tam, tam sonuç. Çok çıkıyor. hesaplı oluyor. Hepsini topluyorsun. Bir bileti dışarıda bırakacağım. O da Rix. What is risk diyenlere this is risk diye de böyle bir anım olacak. <gülüyor> anı mı olur? Yaşanmışlık. Yaşanmışlık. Anıyı olmadan önce anlatınca anı mı olur? Eğer o tek ayırdığım bilete önce yani... almadığım bilete e, büyük ikramiye çıkarsa işte o zaman bir anı olur. Bir anı olur. Pek çok kişi bu ne kalabalık şeyini biliyormuş ya. İngilizlerimizden evet Damla Hanım bir kişi punkü, hepsi göndermiş. Ya, bu ne kalabalık olsun. bu ne kalabalık diye. He. Hızlı hızlı tekrarlamacılığı, tekrarlamacılığı hmm. demiş. Türkçemiz İterli bir dil olmadığı için Tabii evet, işte, evet, ifade, evet, edemiyoruz, ifade edemiyoruz. edemiyoruz onu. Diye. Biraz daha Farsça ve İngilizceyle de ne yapmak lazım? Desteklemek lazım. O zaman reklamlarla coşup reklamlarla ağlayalım. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Odan sabahlar. Radyo programı moder sabahlar devam ediyor sevgili sana severler, espriler, e, bir takım şakalar. O e, e, Evet, <gülüyor> evet e, espriler. <gülüyor> evet. Evet. Evet, <gülüyor> evet, evet. Evet. evet. Evet. Ee, evet. <gülüyor> Çok özür dersiz <dilerim> günlüğünce. Canınızı vallahi. sıktıysak. Ya akıllı telefonların şey. beyinde bir bölgeyi büyüttüğü ortaya çıkmış. Akıllı telefon, akıllı telefon. Amigdala mı? Amigdala, Ofdala, amigdala mı? Hangi hangi bölge olduğunu? Hipokampüs e, Hipokampüs olarak. veya amigdala olması lazım. Çünkü beyinde başka da bir şey yok. Yarısı Tabii amigdala, canım. yarısı da Yar. su. Somatosensöryel korteks. Aa, bir daha de en güzel Somatosen kortekslerinden konteks. biridir valla onun büyüttüğünü ortaya koymuş bilim insanları ne çünkü oluyor? akıllı telefonun içinde hep boynumuzu eğik tutuyoruz ya mesajlara bakmak için falan ekrana bakmak için orada ona baskı yapıyor oradan büyüyor İsviçre'de yapılan araştırma beynin el baş parmaklarını hareket ettiren bölgesi bu bölge el baş parmak dediğin şu mu Oktay Hı -hı. <gülüyor> bakayım baş parmaklarını gösterdiğine baş göre baş parmaklar evet. evet bak nasıl hareket ediyor <gülüyor> büyümüş mü biraz Parmaklarım mı? Parmaklar normal, korteks büyüyor. Düzenli kontrol etmiyor musun sen? Abi, düzenli korteks kontrolü çok önemlidir. Erken tanıda, o ona da yansıyormuş. Korteks büyüyünce baş parmakta da bir hafif büyüme olur. Büyüme oluyormuş. Ama e, korteks büyüyormuş esas. 37 denek üzerinde yapılan araştırmada 26 kişi dokunmatik ekranlı telefon, geri kalan 11 kişi ise tuş, normal telefon. Tuşlu telefon kullanmış, uzun süre. Ondan sonra e, ne yapmışlar? Ne dalgaları ölçülmüş olabilir? Alfa dalgaları. Beyin. <gülüyor> beyin dalgaları ölçülmüş Çünkü olabilir. Sonuçta beyin bedava. <gülüyor> e, gerginlik olmuştu biliyorsunuz <gülüyor> bu konu açıldığı zaman pay. Beyin dalgaları ölçülen deneklerden dokunmatik ekran kullananlarda o bölgenin bir tık bir tık büyüdü abi falan demişler. O çok güzel haber o zaman bu ya. Hepimizin maşallah kallavi korteksleri var. Yani bir yoruma göre insanı hayvanlardan bu kadar ayıran şey başparmak ya. Sen şu dizlerinde öfelemeyi bırak da ondan Asıl. sonra konuş. Ayak küçük parmak değil miydi o ya? Ayak küçük parmak gereksiz. Nasıl gereksiz? Esas dengede tutan şey ayak küçük ya parmak hiç, değil miydi? Hiçbir faydası yokmuş. Ne denge için ne bir şey için. O zaman ayak baş parmak. Birkaç mıydı? milyon yıl sonra ayak küçük parmak yok olsa kimse aramayacak. Sembolik ayak küçük... olarak durduruyor Aa, zaten şu dünyanın en sempatik parmağı abi. Benim bir tek komikine çarpmaya yani diğerlerinin altına girip kıvrılmıştır o bir de böyle yaparın. Yani ben de burada bir yerlere sıkıştım. Kombine çarpmaya yarar mı dedi ne? Evet. O da yarayacak bir şey değil. O. Yani işte düşün. Bir de Nasır'la orada mı oluyor hep? Yok Ortada olmaz. O diğerlerinin arasına giriyor ya benimki. Böyle çok tatlı. Görsen abisi böyle giriyor. Baş parmak ve küçük parmak diye. dışında nasıl oluyor mu ayak parmaklarında? Sana önünden. şu anda küçük parmağımın taklidini yapıyorum ve kimse ilgilenmiyor. Ben de şunun altına şöyle gireyim böyle. Çünkü Niye? mükemmel yapıyorum demedin sonrasında. Çünkü mükemmel yapıyorum. <gülüyor> ben ondan etkilenmiyorum abi. Aynı yaptım. Bir şey diyeceğim. Nereye giriyor orada o? Arada? Diğer dördünün altına giriyormuşçasına. Yani boyu da yetmiyor o kadar girmeye de. Bak bu dördü böyle ya. Nasıl girerli bu ya, ya buradan böyle altına doğru dönmüş kafasını onun altına sokmuş. Ben de burada böyle. Mükemmel. <gülüyor> Eminönüymüş. Bir gün getirsene ayak küçük parmağını severiz. <gülüyor> Hayır. Ben onu dolaştırmaya çıkaracağım ya. Ayak küçük parmağı o kadar... Gereksiz ki bazıları üstünde Saçmalama. tırnak yetiştirmiyor. <gülüyor> tırnak Dinleyicilerimiz arasında vardır. <gülüyor> ayak küçük parmağında tırnak yok hiçbir eksikliğinde Yok, de Sembolik yaşamadım. bir şey böyle bir çizgi gibi oluyor. Böyle hani nasıl diyeyim varla yok arası. Ama Kimse için... yok diyemez var desen de nerede diye Herkes soru. Herkes de öyle değil bazıları da bütün tırnakları yani ayak parmaklarındaki bütün tırnakları küçük parmakla topluyorlar. O senin dediğin var. katır tırnağı böyle pençe, pençe. Katırlar mı yani? Yok pençe onu hani insanda bazen Hadi, şey oluyor ya anladım. mesela şeytan tırnağı olduğuna inanıyorsun. Katır tırnağı olduğuna niye inanmıyorsun? Şeytan tırnağı böyle yanda çıkar. Katır tırnağı da o küçüğün üstüne böyle kazma gibi. Sanki dünyaya böyle pençelerini geçirmen için. Bir insanın vücudunda bir parmak olsanız. <gülüyor> hangi parmak? Hangi organda hangi parmak olur? Sağ el baş parmağa teşekkür ederim. 12 parmak bağırsan da en kallavi parmak olurdum. Sen evet. Oktay? Ben karar veremiyorum ya. 5 Beş parmağın 5'e 1 mi? Değil. 1 ama bir yandan da değil. Ben Sen dediğin et tırnaktan ayrılır mı? Mi ayak, elde mi ayakta mı olurdunuz? Elde mi? kesin canım elde. Kesin elde mi? Tabii. Hı -hı. Ya çünkü ayak gözden ırak olunca gönülden de ırak oluyorsun. Yani ayak tırnaklarını insanlar çok şey yapmıyor. Mesela manikür yaptırır insanlar da pedikür, pedikür yaptıran. Pedikür 40. Yani. Bir. Aa, çılda bir yaptıracaksın. İşaret parmağı yaz gelecek de. İşaret parmağı mı? İşaret parmağı galiba en şeyi. Neyi? En rahat olan işaret parmağı. Tabi tabi. Baş hiç, parmağı yok, çok yoruluyor. Tabii. İşaret tabii. Parma yüzük parmağı zaten zihinsel olarak kontrol etmek zor. Hayır bir de bütün yükü o taşıyor. Sanki herkes abanmış bütün yüzük parmağı. yani. En çok şey olan işaret parmağı değil mi ya? En çok işlerse bir şey yani yorulmadan bir iş gören. Mesela baş parmakta iş görüyor da yoruluyor. Mesela işaret parmağı. İşaret gibi. parmağı diğer parmaklar çalışıyor. İşaret parmağı yani diğer parmakları katlayınca mesela işaret parmağı bir şeyi gösteriyor. Hem yani bir gösterir, bir şey niye canım ederken, bak mesela diğerlerini şey katlayınca yapmıyor. baş parmak da şu anda seni gösteriyor gördün mü? Doğru. Baş parmakla bir şeyi göstermek de güzel aslında. <gülüyor> Yo tabi canım. Ne Bu tarafta? Şey. Bu tarafa yürüyeceksiniz. Hayır, şöyle Bu tarz yapalım. beynimi düşün. Benimlasın. Bu tarz benim. Çok iyi. Ama işte bir tek ona yarıyor. İşaret parmağında öyle değil. Söz istemek için kullanırsın. Burası, burası, bu taraftan gidersin dersin. Burnunu karıştırmak için kullanırsın. Bu taraf dersin bir şey Burnunu yaparsın. Burnunu karıştırmak için kullanırsın. Karıştırmak. Ama serçe parmak mesela baş parmak işaret parmağıyla kulak karıştırılmaz mesela. Tabii küçük parmak. Serçe parmakla onun, onun için bir de tırnak uzatılır. Hı hı. Kuyumcuysan özellikle. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> kuyumcular çok önem veriler kulak temizliğine. Kuyumcular odasının bir şey mi Ay acaba Hayır bir ya hemen böyle tekstik konusuna İğrençlik geçtik. İğrençlik ne var ya? Bu parmak kuyumcudan kuyumcudan işte bahsediyoruz en ya. Ne güzel nezih meslek. Şey mi koyuyor Gram altın tartarken mesela toz altın var. Böyle küçük ser serçe parmağının ucu tırnağı da şey ya uzatmış ya. Oradan Kaşık bir kaplık alıyor böyle. <gülüyor> bakıyor. <gülüyor> gerçek çeke. altın diyor. Hayır bir de şey olur. O cami mekanın üstüne yayıyorlar ya mesela kuyumcular altınları. <gülüyor> o altınları birbirinden ayırmak için küçük parmak aslında barmak, çok kurdu, kurdu, hem kurdu. yani yer işgal etmiyor hem de ucunda sivri bir şey olması bence çok mantıklı kuyumcuların şey Bir de hırsızlık şey yapmak isteyenin de korkudur. Tabi. Laps diye gözüne saplayabilir. Küçük parmak Ben bir hırsızlığı göze alan kesildi ondan korkacağını düşünmüyorum ama yine bir. Bence korkmaları lazım. Yalnız akıllı telefonlar artık sadece başparmakla çalışmıyor. Yani ekranlar büyüdükten sonra sol elde telefonu tutup diğer elinde ama iki elinde kullanıyorsun. Sağ elin baş parmağını da çok iyi kullananlar gördüm ben böyle. Ben Sağlaklardır sağ solda da böyle Ben baş fıtıl. parmağı alçıya alınmış adam duydum bizim dükkanda. Alçıya alınmaz ateli alınır. ateli efendim. alınmış. Bir daha Telefon söyle. kullanmak. Sol elin? Sağ, sağ elin mi? Sol elin mi? Baş parmağı şey yüzünden. Kendi kreş değil hangi oyundu o? Şey. 2048 yüzünden. Hadi canım. Kaçmış rekoru? oynadıysa oğlum. artık. Rekorunu Dinliyorum. sormadın mı? Rekora hiç girilmedi yani. Ben Son şarjı soracağım. nasıl yetmiş dedim. Parmağına kramp girdik. Dinleyicilerimizden yani. cevaplar geliyor. İrem Hanım demiş ki ayak baş parmak olurdum demiş. Neden, Hanım. neden? Ama neden sorusunu cevaplamadı? Neden sorusu? Bazılarının böyle çok tombik oluyor o parmakları. <gülüyor> ayak baş parmakları. Hmm. Böyle şey gibi hacimli hacimli. Kısa küt. Geniş. Böyle sanki orada tokmak gibi. O da değerli bir şey. O da değerli. Değerli tabii Değil mi? Onun da bir değeri var Fahir. Tabii şüphesiz her parmağın bir değeri var. Önemli olan o değeri layıkıyla taşıyabiliyorlar mı? Ayak parmaklarını hariç yani şey mesela el parmaklarının hepsi tek tek kıymetli. Ayak parmakların bir takım gibi. Takım Hatta ben onu ayak parmakların toplama. Hatta işte, senin ayakların toplama. Onları acaba şey mi yapsam? Mesela atalarına git her birinin bir parmağını al. Ulu büyük dedenin baş parmağı. Onun kaynının şeyi. Ayak mı? Ha ayak parmakları bunu toplama ya. Hmm. Bunun dediğim Ege'nin. <gülüyor> Diye Beni söyledi. ayak parmağıyla gösterdi bu, bu derken. <gülüyor> Bunun için ayakları toplama. Ayak baş parmağımla yanındaki parmağı birleştirsem. Hmm. Diğer üç parmağı da birleştirsem. Kendime modern şık bir toynak yapsam. Olur mu? Birleştirsem dedi şey mi? Önce böyle bir şey önce gibi Önce bantlayarak deneyeceğim. Aa, tek kök parmak var onu biliyorsunuz. O ne? Ee, yani mesela Tekerleme ayak baş parmağı değil de onun yanındakiyle yanındaki. Yani ikinci ve üçüncü parmak diyelim. Baş parmağı bir tamam. numara diyelim. Onun iki ve üç numaralı parmaklar tek kökten geliyorlar. Yani e, böyle bağımsız gelmiyor da böyle şey yapmış ağaç gibi yapmış. Ondan sonra yarıya geldiklerinde oradan dal vermiş. Tamam. Yani. işte öyle bir ayaklar var. Onlar da çok kıymetli. Ama bir dakika Ege'nin projesi şey yapamadık onu. Fahir <gülüyor> e. e. benim projemi şu anda alt üst etti zaten. Ama her ayakta değil o değil her mi? Her ayakta değil. Çok özel insanlarda. Ben ki özel, özel ayaklarda var. Tabii. Senin parmakların şey ayaklarındaki parmakların birbirinden bağımsız mı Ege? Hepsinin kendi kökü vardır. Şey, o, zaman, o zaman sen bu <gülüyor> bir projeyi... Bir var. O kız ayakları öyle. Uma Thurman mu? mı? Uma ayaklarını <gülüyor> evet. Çok sık gördük ama değil. Uma <gülüyor> ayaklarını şey olduğunu biliyorum. Ayaklarına hasta Yaba ayak, ayak olduğunu biliyoruz Yaba ayak Çok çekin ayaklar da Kerim ayak. bir, 1 Umatörümün 2 Ben ee, kendim Bizde bir sonucu ya Jess diye Evet Jess ile beraber Çok eskiden beraber program yapıyorlardı Bir kız Jays Omuzları geniş kız Geniş omuzlu kız tamam. evet Geniş omuzlu kız Onun mesela ayak parmakları öyle Öykü serter mi? Değil <gülüyor> Değil O değil Kızın yüzünü ve ismini hatırlamıyoruz. Kışın ayak şunu. parmağından mı tanımaya çalışıyoruz? Ben onu ayak parmağından tanırım mesela. Ben adamı ayak parmağından tanırım. Numa, bir bakarım, parmak da, mı diye. Bir, bir parmağa bakarım, bakarım ayak, mı diye. ayak mı diye. Bu şey vardı ya çok uzun konuşmuştuk programımızda. Yüzük parmağıyla işaret parmağı arasındaki mesafe falan filan. Evet. Boy, boy mesafesi değil mi? İlgili hiç çalışma yok mu ya? Yok. yok. İşte diyorum i̇şte, ya gözden ırağı kolay. Hayır, gönlüm... hayır çok güzel söyledi evet. En başta söyledi onu. Damla Hanım demiş ki el küçük parmak olmak istediğim parmak. Zira en kibar parmak bir şey içerken kaldırılsın lütfen demiş. Şöyle bak Aa, şu. Bardağı canım. tutarken şu. Ya da mikrofon tutarken şu. Şu. Bakın bakın. Çok güzel oldu. Bakın bakın dediğim... Elinde bir şey yokken bile zarif duruyor bak, insan. Bak şöyle yapayım size. Elime bir tane bir şey alayım. Al bakayım Fahir. Çünkü anlamadık biz. Niye kaldırıyoruz? <gülüyor> <gülüyor> Niye kaldırıyoruz o parmağı o sırada? Zerafet. Kibarlık abi. Zerafet. Kibarlık göstergesidir. Kibarlık Onu kardeşim. ne kadar kaldırırsan o kadar, ne kadar kibarsız. Kibar. Bağlısı mesela yarım yamalak kaldırıyor. O daha zerafete yeni girmiş. Bazısı mesela bir bakarsın mümkün olsa elinde olsa o parmağı masaya koyacak bardağı öyle tutacak evet. yani ayrılsın diye. Barış Bey de şey demiş. Rocker olduğumuz için el fark etmez orta parmak demiş. Hmm. Şu... Çok güzel. Evet rocker doğru. Bir ifade bir isyan var orada. Hmm. Bunun neresi isyan ya? Ne isyan ne inkar bu yalnızca terbiyesizlik. <gülüyor> Böyle şey mi gezdirir? <gülüyor> ya bütün, bütün sisteme öyle sesleniyor adam. <gülüyor> Efendim kişisel bir, bir ben sisteme sesleniyorum. <gülüyor> bir tanesi küçük parmağını kaldırmış. Sistemimiz harika öbürü de lanet olsun sisteminize diyen bir hareket. Ya anladım. Sen trafikte öyle yapsan bir bugün dene bakalım. Ben kimi niye taksici o hareketi yapayım yap, ya? Turist de, miyim ben? Taksici durduğu zaman da şey dersin. Efendim genel olarak ben sisteme karşı böyle bir şey duruş Ben o hareketi, hareketi yapmadım bugüne kadar kimseye. Hangi hareketi? Fire'in parmak hareketini. O parmak benim hareketine. parmak hareketim değil canım. O şey rocker hareketi madem öyle söylüyorsun. Yapmadım. Nasıl rakarım ben ya? Ben hep heavy metal yapıyorum. Yani işaret parmağı ve ee, küçük parmağı kaldırarak şeytan boynuzu. Erden Bey demiş ki programı dinleyemiyorum da ne konuşuyorsunuz? Tuhaf tuhaf Ritwight'lar geliyor demiş. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Parmak hesabı yapıyoruz tam anlamıyla. Valla hakikaten programı Twitter'dan takip ediyorsan büyük sıkıntı yaşarsın. Reklamımız uzun. O zaman o Bak Memleket şartları ama. çetin. Gün mükemmel bir gün olacak